إياك نعبد وإياك نستعين يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والصالحين ولا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا من الضالين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الصالحين ومنقذ الإنسانية من الضلال المبين نبي الرحمة نبينا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن تبعهم من أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجلين الميامين ومن المؤمنين الصالحين والمتقين إلى يوم الدين Amma ba'du fa in asdaq al-hadisi kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral <laughs> umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin Bugün Esma ve Husna derslerinde 29. dersteyiz. Allah'ın güzel isimlerini açığlıyoruz isimlerde de sekizeninci isimdeyiz. Nedir? El-Vedud. El-Vedud. Vedud iki yerde geçiyor sadece Kur'an-ı Kerim'de. İki ayette geçiyor. Bir huç surasında bir buruç surasında. Huç surasında dokuzuncu ayette Peygamberleri diyor olarak ki diyor, Allah'ınıza, Rabbinize istiğfar edin, ona tövbe edin. İnne Rabbi benim Rabbim rahimun vedud merhametlidir vedudtur. Vedud nedir? Sevilen yen de seven. Sonra diğer ayette Burut suresi 14'te diyor ki Rabbimiz ve huvel gafurul vedud zul arş el mecid Allah subhanahu wa taala sıfatlarını sayıyor. Orada Allah subhanahu wa taala diyor ki bak hem diyor Allah ve huvel gafurul vedud ondan önce diyor inna rabbi şedidul iqa. Yenne inne batşra rabbike le şedid. Aynı Rabb şiddetlidir. Aynı Rabb gafurun ve Gafur çok birincide dedi rahimun ve dud. İncide o'l gafurul ve Gafur nedir? Affedic. Dud nedir? Allah'ın bugünkü isim. Vedud ismini lisani araba baksak, Arapça dilinde Vedud neden alınmış? Vidd. With. Vidden alınmıştır. Vidd nedir? Sevgi, Muhabbet. Vidad. Eski Osmanlı'da da kullanırlar. Vidad. Vidad ad var. Vidad nedir? Yani yani Sevcinin muvalıga, vidat yud, yani çok sevilen bir insana vidat ders. Onun için vidatı Türkler hem kadında hem erçekte kullanırlar. Kullanılıyor mu erçekte? Kadında ve erçekte. Kadında ve erçekte vidat ismi kullanılır. Vidad nedir? Yani Aşırı sevgi, vüd, mevdude alınmıştır. Sevgiden alınmıştır. Arapça budur. Onun için Allah Subhânahu teala Yahudileri vasfederken Bakara suresinde diyor ki: Yüvdü ahdüm loyummaru elfasan. İster bir yüz sene yaşasın, e, bin sene yaşasın. Yüvd nedir? İster. Ne istersin? Sevdığını istersin. Vüd budur. Arzu eder, temenni eder, sever. Bu nedir? Vüd. Vüd nedir? Vüddin mübalağın sigasıdır. Vüd. Onun için alimler diyorlar ki Vüd kelimesi Arapçada aslı sevgiden gelmiştir. Mehabbetten gelmiştir. Şimdi Terim olarak anladık. Vedud nedir anlamı? İyidir Rabbimizin hakkında. Allah diyor huvel gafurlu vedud. Demek ki Allah'ın bir adı var. İsmi nedir? Vedud. Ne yaparız biz de çağırırsan ya vedud çağırırız. Ya Erhamen Rahim'i çağırıyoruz. Aynı zamanda ya vedud çağırırız. Çok seviyoruz vedudu. O zaman sevdığımızda sevdikimize de kul oluruz. Ne deriz? Çocuğumuzun adına ne deriz? Abdül Vedud. En güzel isimlerden bir isimdir Allah'ın ismi. Abdül Vedud. Abdullah gibi, Abdül gibi Abdül Vedud. Vedud Allah'ın güzel isimlerindendir. Eyidir anlamı nedir? Anlamına alimler diyorlar ki iki anlamı var. Üveddin, Ü Vedud'un. Bilisi Fa'il olarak gelir. Yani Allah Subhanehu Teala Veduttür. Anlamı gelir ki her çeş onu sever. Tabi her çeş dedik, onu tanıyanlar sever. Şimdi insan bir şeyi tanımasa sevmez. Bu bir kaydedir. Bir şeyi fazla tanıdıkça onu arzu edersin. Onun için insan en çok arzu ettiği kimdir? Sevgilisidir. Neden? Onu tanıyorsun, seviyorsun. Kalbinde yerleşmiştir. de bir arkadaşı çok tanıyorsun. Uyum sağlıyorsunuz, onu seviyorsun. Yenide bir mekanı tanıyorsun. O mekanı seviyorsun, orada olmak istersin. allah Teala, Allahu Teala Teala'yı kim çok sever? Allahu u Teala'yı kim çok tanıyanlar? Kim çok tanıyor? Enbiyaullah. Allah'ın nebileri, resulleri, elçileri ve peygamberleri. Ondan sonra evliyaullah, Allah, enbiyaullah, he? Şuhada, salihler, salih kullar Allahu Teala'yı fazla tanırlar, fazla severler. O nedir ve düttür? Yani sevilir. Her şeyden fazla onu severler. Ve bu hayatı O'nun için severler. Çünkü onların hedefi nedir? Rabbil Alemin'dir. Rabbil Alemin neydir? Yanına gitmek, ebedi olarak O'nun merhameti, rahmeti, şefkati altında cennette kalmaktır. Bu nedir? Vuduttur. Kimi ki allah Teala? Fıtratı bozulmayan için. Kuşlar, hayvanlar hepsi allah Teala'yı sever. Fıtratları bozulmamış. Ama kimin fıtratı bozulur seçim hakkı olanın. Kimin seçim hakkı var İnsan-i Bu evren hepsi camadet bile yani canlı ve cansız Allahu Teala'yı sever. Allah Teala nedir? Vüdutt. Bu evren Allahu Teala'yı sever. Evren Allahu Teala'yı sever. Taşlar, dağlar Allahu Teala'yı sever. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cebel ve ehudu cebelun ve yuhibbul ehud bir dağdır bizi sever biz de onu severiz gördük mü dağ bizi sever bizde onu severiz demek ki bu evren Rabbil alemini sever ve duttur Allah'u subhanallah bu birincisi birinci anlamı ikinci anlamı daha kapsamlıdır o da nedir Allah subhanahu teala subhanahu teala dütür Yani sever, kimi sever? Kim ona kulluk ediyorsa onu sever. Kim ona hakkıyla kulluk ediyorsa onu sever. Aynen zamanda onu sadece sevmez. Cünahı var ise affeder ve onu sever. Onun için Allah subhanehu teala dedik ki iki ayette geçiyor. Birinde Rahimun Vedud O birisinde Gafurun Vedud Geçiyor Ki isimden Allah subhanahu teala Bir ismini getirdi Biliyorsunuz ayetlerin sonunda isimler çift çift bitiyor Anlamı var bunların alimler Özel bir kitap yazıyorlar Alimler niye bu ayet Bu isim bu isimden geliyor O anlamı vardır rastgele değil Çünkü Vedud nedir sever Gafur nedir? Affeder. Rahim nedir? Merhamet eder. Sen bir deneyi sevebilirsin. Sana, senin hakkında suç işledi, sen onu affedersin, seversin. Ama aynı şahıs, kul, ne kadar iyiysem, sen onu affedersin ama sevmezsin. Yani affedersin, merhamet etmezsin Yem yani merhamet edersin, ha? sevmezsin onu. Ama Allah Teala gafurun ve dud, rahimun ve yani <gülüyor> affetse seni, sever seni. Merhamet etse de, sever de Sen bir taneye merhamet edersin, şefkat gözüyle bakarsın, ihtiyacın giderse ama sevmiyorsun onu. Sevmezsin, sevmek zorunda değilsin. Ama Allahu Teala kullarını sever. Yeter ki istiğfar tevbe etser, ona dönsüler. Bu kişisi bu ki kişi isim Allah subhanahu ve Teala ta'ala vedud hakkında gelmiştir. Yani Rabbimiz ne kadar azimdir. Kullarını sever, affeder ve sever. Ama aynen zaman Rabbimiz nedir? Şedidül ül İqab'dır. Buruç Mağarit Surasında eee burun şurasında inne rabbeka inne rabbeka ille batşer rabbika la şedid inallah şedidun zintikam azizun zintikam Allah subhanahu teala taala kime karşı şedidun şediddir azizdir intikamdır kim kulluğunu reddetse kim kullukla Allahu Teala'ya gelse, velev deniz köpüğü gibi hataşlemişsin. Allah ne yapar? Affeder ve sever. Sevdini alır, olur? Şefkat altına alır. Allah'ın şefkat altına alındı. Minneti altına alındı. Sen kurtardı Hem bu dünyada hem o dünyada. İşte Rabbimiz nedir? Vatüttür. Allah-u Teala veduld olduğu için rahmeti gazabinin üzerine gelmiş galip gelmiştir. Allah subhanahu ta'ala her çeşit hatasıydan ceza alsaydı ayette dediği gibi yer üzerinde kimse kalmazdır. Ama niye var? Devam ediyor. Allah sabreder. Kafir Allah'ın subhanahu ta'ala havasını teneffüs ediyor, yeme, rızkını yiyor. Yerinde yaşıyor, mülçünde yaşıyor ama ne yapıyor? Allah'ı, Rabbini reddediyor. Ama Allah yine rızkını veriyor. allah Teala'nın sevgisi, rahmeti, şefkati, nazabini geçmiştir. Bu da nedir? Vudud, teşkilatın içindedir bu. Paketinin içindedir. Rahmet, şefkat, mağfiret hepsi nedir? Vududtan beraber kaynamıştır. Ey de Allah subhanehu ve teala dedik? Hem affeder, hem rahmet gösterir, şefkat gösterir, o kulluna çi itiraf eder. Tövbe istiğfar eder. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, istiğfar edin. Vallahi diyor, yemin ediyor. Ben diyor, ben cünde bir rivayette yetmiş, bir rivayette yüz sefer istiğfar tövbe ediyor Tövbe-i nasıl olur? Çok arkadaş soruyor. Çok basit. İstakfurullah diyelim. Budur. İstakfurullah, istakfurullah, istakfurullah. İstakfurallahu ve ileyk. İstakfurullah el-azim. Onun yanında İstakfurullah ya Rabbi etubu ileyk. Ya Rabbi sana tövbe ederim, istiğfar ederim, günahlarından geç. Ağzımız devamlı. Bu nedenle olması lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş günahlar affolmuş, yüz sefer istihbar edilmiş. Neden? Vedudun şefkatini almak için. Onun için dedik allah Teala'yı kim hakkıyla sever? allah Teala'yı kim hakkıyla tanıyorsun? Onun için Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıyan allah Teala'dan hem korkar hem emrini yerine getirir. İşte ayette ne diyor? İnne me yekşe <gülüyor> min ibadiyi el ulema. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkanlar Şimdi Alimlerdir. Bir de korku nedir burada? Korku Heşyet nedir? Korkunun zirvetidir. Heşyet ha korkunun zirvetidir. Yani içten korkuyorsun. İçten korkuyorsun Rabbil Alemin. Onun için bu nedir kulluğun? Bu da zirvetidir. 13 Allah Teala çime ve düttür kim Allahu Teala hakkıyla kulluk yapsa. Allahu Teala'yı bu evren seviyor ve düttür Rabbimiz. Allahu Teala'yı Allah Teala Allah bu evrende hakkıyla bütün kullarını affeder ve merhamet eder yeter ki kulluklarını itiraf etsinler. Rabbil Alem'in önünde itiraf edip ve ikrar ettiler, tövbelerini ilan ettiler. Allah-u Teala onun için nedir? Vedüd'dir. Ondan dolayı Vedüd ismi önemli bir isimlerlerdir arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Onun için çok alimler bakarsın belki biz hiç duymamışız ama çok alimler Ya Vedüd çağırırmışlar. Ya Vedüd Ya Allah ya Erhamer Rahimi, sen çağırıyorsun. Çünkü biz her zaman çıkar peşindeyiz. Hep Erhamer, Ya Rabbi bizi affet, Ya Rabbi rızkımızı ver. Ya Rezzak çağırıyoruz. Ama Ya Vedud çağıracaksın. İçin Vedud'den işlesin. Yani Ya Vedud ikrar ediyorsun. Ya Rabbi sen Vedud'sun, bütün kainat senin seviyor. Sana teslim olmuş. Ya Vedud ikrar ediyorsun, ben hatalıyım, affet beni. Rahimun وَدُودُ غَفُورٌ وَدُودُ Ayette geçtiri cibi. İyidir biz bildik şimdi Allah subhanehu ve teala nedir? غَفُورٌ وَدُودُ Rahimun وَدُودُ Bu ismi bildik. Bilmemiz için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bu ismi yaşamamız lazım. Hayatımıza yansıtmasını yansıtmamız yansıtmasını lazım. Yani eğer bu ismi bizim hayatımıza yansımadıkça biz bu ne kadar bilcimiz olsa bu bize faydası yoktur. Tam tersine cehalet senden kakıyor ve beli var üzerine Aynen bir alim gibi ilmi var, ilmiyle amel etmiyor. Ama bir cahil ilmi olmamış o konuda sorguya çekilmez. Ama ilmin oldu, amel etmedin sorguya çekilirsin. Biz de bildikten sonra Rabbimiz voduttur. O zaman bunu hayatımıza yansıtmasın lazım. Nasıl yansıtırız bunu hayatımıza? Nasıl yaşarız bunu? Günlük hayatımıza nasıl canlandırırız bunu günlük hayatımızda? Bunu canlandırmamız çok önemlidir günlük hayatımızda. Bütün isimler cip. Vodut. İki anlamı da bizim için faydalıdır. Birinde kulluğumuzu ilan ediyoruz. Kişisinde de kulluğumuzu ilan ediyoruz. Rabbimizi azamatiyle ikrar ediyoruz. Eydir bunun izi hayatımızda olacaktır. Bir, bütün isimler gibi eğer Allah ve dedi ise dedik ki bu evren onu seviyorsa biz de sevgimizi Rabbimize karşı ilan edeceğiz. Onu severiz. Nedir? Sevgi nedir? Gerçek bunu biz kaç derste açığılıyoruz. Ama İslam'da sevgi Allah sevgisi sevgi dedik bir şeyden hoşnut olmaktır. Ona etmektir Onun için her şeyi yapmaktır. Bak sen bir kızı seviyorsun. Senin için her şeyi yaparım diyorsun. Bir kadını seviyorsun. Her şeyi yaparım senin için. Alırım ederim, kurarım, yaparım, yakarım. Ama Allahu Teala'yı sevdin. Allahu Teala bir şey istemiyor senden. Kendini de yapmanı. Ne yap? Emirlerine uy, yasaklarının önündedir. Asıl Allah sevgisi budur. Allah sevgisi Allah'ın emirlerine uyacağız. Eyidir. Sevgi burada özellikle Sevgini biraz açıklamamız lazım. Çünkü vadud ile ilgili olduğu için sevgi dedir meildir, hoşnutluktur, rahatlıktır. Onun için bir kadını sevdin, onun yanına gittiğinde rahatlarsın. Onu her zaman görmek istersin. Çocuğunu sevdin, çocuğunu yanından ayıramazsın. Bir arkadaşı dedik sevdin. O arkadaşın yanında davamlı bulunmak istersin. Biraz ayrılsan canın onu ister. Gidersen yanına. Aynı zaman bir mekanı dedik sevdi. Bu sevgi nedir? Meşrudur. Ama İslam buna bir ölçü koymuştur. Sevgide de İslam dini gibi ne ifrat var ne tefrit var. Ne kalbin katı olacak o bedevi sahabe gibi Geldi Resulullah'ın yanına, aşiretin büyügüdür, Müslüman oldu. Baktı Resulullah Hazreti Hasen'i kucağında öpüyor. Yani taaccup etti. Ya, ya Resulullah benim dedi on tane oğlum var, sayısız torunlarım var, hiçbirisini öpmemiş. Yani nasıl yakışır senin gibi bir lider çocuk öpüyorsun? Dedi Resulullah mel la yerham la yurham. kim rahmet etmese rahmet göstermese rahmeti nail olamaz irhamu man fi al-ardi yerhamkum rahmet edin semadaki gökdeki size rahmet etsin rabbiniz bu rahmettir İbrahim oğlu 6 aylığıdır resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ölürken ağladı Abdurrahman İbni Avf dedi ya Rasulallah sen de mi ağlıyorsun? Dedi ne istiyorsun ağlamayın mı? Bu rahmettir dedi. Ve lakin Allah'ın e, e, istemediği bir sözü söylemeyiz. Yani sitem etmeriz. Ama bu kalp sevgidir bu. Ne dedi ya İbrahim dedi biz Allah'ın emine teslim ettik ve inna lefirakike mahzunun biz senin ayrın, ayrılmana da üzüntülüyüz seviyoruz seni gittin ama kadere itirazımız yoktur ne var teslimiyetimiz var bu hakiki sevgibidir ama ifrat eden ne yapıyor bu bedevi gibi nasıl olur öpersin sevmek nasıl bu ifrat bir de ne var tefrit var o kadar seviyor ki tefrit ediyor o da kimde olur genelde çok kadınları olur az olur. Adam arabayı öyle sever ki he? yani evini, işini, her şeyin tercih eder arabasına. Bu az olur. Evini sever, az olur. İşini sever, bu az olur. Ama genel ifrat ne de olur? Kadında olur. Bir de ne de olur? Malda olur. Ama kadın nedir? Semboldür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benden sonra en büyük fitneyi size kadını bıraktı. Beni İsrail'de ilk fitneye uğramakı Başlangıcı nedeydi? Kadındaydı. Adam kadını öyle seviyor ki ifret ediyor. Diyor dünya yansın ben bunun yanında olayım. Tarihte de var. Kimler var? Leyla Mecnun, Farhat Şirin, Zuleyha gibi mesela, Hz. Yusuf'un Züleyha'sı aleyhissalatu vesselam. Bunlar nedir? Sevgide ifrat etmişlerdir. Diyor ki benim elim yarım elinde olsun cennet olsa bile istemem. Yani böyle ifratlar var. Bunun üzerine çok şiirler de var. Sensiz cenneti istemem diyor adam. Kadın, yani bu kadın, ben cennete gidiyorum, sevgilim orada yoksun istemiyorum zenneti. Haşa o kefe. Bu nedir? ifrata gidiyor, bazen ibadete bile olur. ilah yerine koyuyor. Bu ifrattır, bir şeytanlandır. Diğeri de şeytanlandır. Doğru sevgi nedir? Burada bir şey de var bizim Türklere has, ne Arap aleminde, ne ordu Pakistan, Hindistan'da, ne de e, diğer lügatlerde, İngilizlerde, ama Türklerde bu var. Bu de nedir? allah Teala için e, bir sevgi adı var. İfratlı sevgiye aşık diyoruz. Bunu Allahu Teala'ya nispet ediyorlar. Bu da caiz değil işte. Aşık nedir? İfratta dedikçe sevgiye geçsen aşık olursun. O da kimde olur? Arapça dilinde aşık. Arapça kelimedir. Arapçada kullanılır. Aşık sadece cinsel çıkarlı iki kişinin arasında aşık denilir. O da işte Ferhat Şirin, Leyla Mecnun, Arzu Kerem vasayı. Ne diyor? Cinayet olarak Farhat dağları deldi. Nerede denir şey mi? bul mu dağları dersin. <gülüyor> He? Le şey, Kays, Mecnun adı Kays'tir. Bu olmuşudur tabi. Leyla'yı o kadar sevdi. Aklı selim şair bir adamdır. Ama Leyla'yı o kadar sevdi. Vermediler ona. Çöllere düştü. Deli oldu. Onun için Mecnun dediler ona. Yoksa efendi birsidir. Efendi kavminin efendisi. Zengin bir adam. Şair. Muteber. Leyla'yı çok seviyordu. Vermediler ona. Başkasıyla rendiler. Ne oldu? İfrat etti. Bu nedir? Aşık. Ama o Mecnun'u çölden tut, Leyla'nın kucağına bırak, bir gece onunla kalsın, aklı selim oldu. İşi biter. Nedir? Onu ne yandırdı? E nasıl ulaşmam bunu? E bir ulaştın, Leyla'yı verdik sana. Vitrine mi koyacaksın? 24 çağır basacaksın Leyla'ya. E tabi onunla kalacaksın. Onunla en birinci hedef nedir? Onunla yatacaksın. Buna işte aşık diller arkadaşlar. Bunu sapıklar belki kendi cinslerine de verebilirler. Erkeğe erkeğe, kadın kadına aşık olabilir. Bu sapıklıktır. Konglütten gelme bir şeydir. Bugün de Avrupa'da bunu ikrar etmişler. Anayasaya da sokmuşlar bunu. Neden? Avrupalılar şeytanın alemamızdı. Şeytana uymuşlar. İşte bu sevgi aşık sevgisi ifrattır. Bunu eski dillere dönüyorsun. Mesela Platon, Sokrat aşkı açırlarken diyor sevgide ifrat etmektir. Sevgide ifrat etmektir. Demek ki aynen kapıya çıkıyorsun. Biraz aklın selim oldu. Aşık kelimesi nedir? İstenmeyen bir şeydir. İslam'da aşık olabilirsin, evet. Aşık olursun. Aşık kim olursun? Kimsenin halalındır. Allah'ın emriyle olmuş. Ona aşık olabilirsin. Ama burada da ne var? Sınır var. İfrat etmezsin. O aşık sana dedirtmez cennet istemiyorum. O aşık sana namazın vaktinden alıkoymaz. O aşık için haram yemezsin. Vasayra bu gider ölçüleri var. Ama sevmek İslam'da nedir? Aşık caizdir. Onun için bu aşık kelimesi çirkin bir kelimedir. Bunu asıl sevenler de bile kullanmazlar. İslam'da ne var? Sevgi var. Sevgi o kadar güzel bir kelimedir, kapsamlı bir kelimedir. Rabbime kullanabilirsin, kullara kullanabilirsin, ağaca kullanabilirsin, daha kullanabilirsin. Orjinal bir kelimede. Kur'an içeriğinde aşk geçmiyor. Sadece sevgi geçiyor. Bütün hadis kitaplarında aşk kelimesi geçmiyor. Bütün İslam şairlerinde, Ashab-ı Kiram döneminde ondan sonra aşık kullanılmıyor. Bütün İslam tarihinde aşk kullanılmıyor. Aşkı ne zaman kullanıyorlar? Elf-ü ve Leyla. Binbir Gece masallarında, İbni Abdülbarr'ın kitaplarında bu türlü kitaplarda aşık kullanılıyor. Ama edebiyet kitaplarında. Ama hiçbir zaman bizim tarih, itikat bu kitaplarımızda aşık kelimesi İslam edebiyetinde kullanılmamıştır. Kullanılmamıştır. Kullanmamışlar yani. Neden? Çünkü çirkin bir şeydir. İslamiyet, evet sen hanımına diyebilirsin, seni ben bu dünyadan fazla seviyorum o güzel bir kelimedir. Rabbine de dersin ben ya Rabb'i seni seviyorum. Ya Resulullah seni seviyorum. Ya baba seni seviyorum. Bu sevci güzel bir kelimedir. Onun için Allah Teala bu sevciyi kullanmıştır. Onun için Türkçede oturmuş ama bunu anla, anla anlamıyorlarsa yani bu anlam çıkmıyorsa da aslı budur. Onun için biz bu kelimeyi tercih etmemiz lazım. Olabilir yani bizim atalarımız da hata yapabilir. Çünkü eğer atalarımızın adet örfleri din de göre değilse biz bunu törpülemek zorundayız. Velev atalarımız evet Allah razı olsun ve rahmet eylesin çok büyücü işler yapmışlar. Bin sene İslamiyet'te hizmet etmişler. Altı yüz sene Osmanlı devletini cihadı ilan etmişler. İslam'ı yaymışlar. Ama bu kelimelerde hataysa biz törpüleriz. Ashab-ı hata yapıyor. Kovullarını almıyoruz. Acdadlarımızdan daha öyledir bizim için. Demek ki hak nedir? Hakkı cörüp ittifaitlaktır. Onun için allah Teala'ya aşık oldum diyemezsin. Seviyorum diyersin. Sevgi mukaddes bir kelimedir. Ondan dolayı sevgide de iki şey var. Bir Allah için seviyorsun. Bir Allah'tan beraber seviyorsun. Birinci kulluğun zirvetidir. Allah için her şeyi severim. Allah için Resulullah'a uyuyorum, seviyorum. Allah için ashab-ı kiram'ı seviyorum. Allah için babamı seviyorum. Allah için bu dünyayı seviyorum. Allah için arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi Allah için seveceksin. Ne demektir Allah için? Allah için seni seviyorum diyorsun. Yani çıkarsız. Sadece Allah benden razı olsun. Allah diyor Müslümanları sevin. Onun için aynı zamanda Allah için buğz Neyse Allah? Allah diyor kafirleri sevmeyin biz de sevmeriz. Şeytanı sevmeyin sevmeriz. İçkiyi sevmeyin sevmeriz. müziği sevmeyin sevmeriz. Yalanı sevmeyin sevmeriz. Haramları sevmeyin sevmeriz. sevün severiz. İşte bu Allah içindir. Sadece Allah için. Çıkarsız. Ama ben seni seviyorum. Bir çıkarım var seninle. O Allah için değil. Ne için sevdün? O sana git mücafaatini versin. Verebilir mi? Vermez. Ama Allah için sevsen bunun mücafaatini alırsın. Evet. Bu sevci. Her şey Allah için sevdi. Ama Allah'tan sevsen ne olur? Şirk olur. Yani sen Resulullah'ı Allah için seviyorsun. Niye Muhammed İbni Abdullah'ı biz seviyoruz? resulumuzdur sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah'ın elçisidir. Allah onu ümmetin içinden seçti, bize elçi olarak gönderdi. Onu için seviyoruz. Yoksa Muhammed'in babası da mühterem birisidir. Abdullah. Dedesi de Abdülmuttal'ın mühterem birisidir. Niye biz onları eğer Resulullah gelmeseydi olar tarihte ne olurdu? Haberken. Yani bir haberdir. Binlerce böyle iyi insanlar gelmiş gitmiş. Niye Resulullah'ı canımızdan, ruhumuzdan, malımızdan, evletlerimizden fazla severiz? E Allah için. Eğer biz Resulullah'ı Resulullah için sevsek yani de Resulullah'ı müstakil sevsek ne olur? Allah kurusun şirk olur. Resulullah'ı Allah gibi sevseğine olur, şirk olur. Biz Resulullah'ı Allah için seviyoruz. Ashab-ı Allah için seviyoruz. Her şeyi Allah için seviyoruz. Neden? Çünkü Allah veduttur. Ortak koşmamamız lazım. Ayet-i kerimede diyor ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِلُ مَنْ يَتَّخِلُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا yuhibunahum ka hubbi llahi vallazina amanu ashaddu bazı insanlar Allah'tan denk alır. Denk koyar. Allah'a denk bir ilah koyar, tanrısını koyar o denk ona onu Allah gibi sever. Burada kınıyor. Müşrikleri anlatıyor Allah Teala. Sonra diyor vallazina <usazı> amanu amma iman edenler rabbil alamin diyor. Eşeddu hubben lillahi. Bunlar Allah'ı hakkıyla severler. Hakkıyla sevmek nedir? Bütün sevdiklerimizi Allah için severiz. Bunun başında da kim gelir? Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah için her şeyi sevsen ne olursun? Sen muvahhid olursun. Allah'la beraber birden en sev olursun? Allah kursun, müşrik olursun. Bir ayette de Tövbe Sûresi'nde ahabb ileykum min Allahi ve Rasûlihî Diyor ki Ehabbe ileykum min Allahi ve Rasûlihî Ayetin başında diyor ki eğer buna bu e, ortak koştuklarınız Allah ve daha iyi sevgiliyse size ne olur? Bu şirk olur. Ama değilse bu tevhiddir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ayette diyor ki bir hadiste bir insanda üç şey bulursa imanın tadını alır. Birinci Allah ve Resulunu her şeyden çok sevmez. Allah ve her şeyden çok sevmez. Niye burada dedi Allah ve Resulü? E dersin bak işte Allah'ı sev ve Resulü sev diyor. E biz burada asas kuralı var. Her şeyi Allah için seveceğiz. Demek ki resul da Allah için seviyoruz. Neden? Çünkü resul bize emirleri getiriyor. Dinin yarısını bize Resulullah getiriyor Kur'an'dan sonra. İkinci Ben kana yuhibbu'l-mer'a la illa Bir kişiyi Allah için seven imanın tadını alır. Ben Özkan kardeşi seviyorum. Ama Allah için seviyorum. bu sevgi benim imanı kalb kalbimde tadını yaşattırır beni. canlandırır. Ama çıkarım var ise Allah için değil. O imanı rabbani imanın tadını alan. Üçüncü, bir dene Allah şifirden kurtarmışsa bir de çifre dönmesin diye aynen ataşa atıl at atılıyor diye onun gibi bir burz eder onu. Onun olur imanı kalbinde hisseder tadar. İşte bu nedir? İman sevgisidir. Ondan dolayı arkadaşlar biz sevgi dedir Allahu Teala'yı sevdik, vedud kelimesini üzerimize yansıdı Tamam ben Allahu Teala'yı seviyorum ama babamı da Allah için sevdi. Babam mümin ise, muvahedi ise ben onu niye seviyorum? Çünkü Allah Subhanahu Teala diyor müminleri sevin. Bir de bu senin babandır sevin. Rabbigh firli ve li validayya. Allah'ım babamı ve babamı affet. Bu emr olmuş. Biz seveceğiz onları. Ve la taqulluhuma Uf deme bile onlara. Sevdik onları, tamam mı? Allah için. Bir de Allah bizi emretmiştir sevgiler. Ben hanımımı seviyorum. Ama Allah için severim. Birden de var hanımını, hanımı için seviyor. Allah'a katmıyor hesaba. Sonuçta aynen kapıya çıkıyor. Sevgi babından. Ama neyi kaybediyor? Birincisi Allah'ı kazanıyor. üçüncüsü Allah-u kaybediyor. Yani vedudu. Birincisi kazanıyor, üçüncüsü kaybediyor. Ben hanımımı, çocuğumu, babamı Allah sevgisi için severim. Hem bu mumindir seviyorum, hem babamdır seviyorum. Hem mumindir seviyorum, hem oğlumdur seviyorum. Hem mumindir seviyorum, hem hanımımdır seviyorum. Hem arkadaşımdır seviyorum. Parayı da bile sevsem Allah için severim. Nasıl? Nasıl? Allah vermiş bana. Para sevilen bir şeydir mal. Parayı seviyorum ama bu parayı Allah yolunda kullandıkça ne olur? Artar artar, kullandıkça o para artar. Zekat verdikçe artar. Neden? E o arttıkça ne oluyor? Ben onun hakkını veriyorum. Zekatını veriyorum, sadakasını veriyorum, herhâretini veriyorum. O parayı seviyorum. Neden? O para beni Allah'a yakın düşürüyor. Allah yolunda harcılıyorum. Ama adam var parayı seviyor böyle Yahudiler gibi tutuyorlar cimridir. Bir kuruş, 13'sü, 10 bir kuruş çıkmaz onun. En sevdirici için çıkmıyor. Bu bize de aktarılmıştır bizim ümmette bu cimrilik. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cimrilikten Allah'a Teala'nın duasında. İşte sevgi de Allah için oldu. Ne olur? Vedud ismini hayatımıza yansıtırız. Evet. Şimdi bu sevgiyi anladık. Bu birinci ikinci Allahu Subhana ve Teala Vudud sever bizi. Rahimun, Vudud, gafurun ve Merhametlidir, mağfiretlidir. Ne yapacağız? Hayatta umutsuzluğa kapılmayacağız. Umutsuzluğa kapıyan Vudud'u tanımamış. Ümitsizliğe kapılmarız. Ne kadar günah etsin. Deniz köpüğü gibi günah etsin. Tevbe istiğfar et. Affederim sen. Onun için biz vatudu tanısak, racamız ne olur? Allah-u Teala hakkında artar. Ne kadar vatudu tanısak, o kadar Allah'tan umidimizi kesmeriz. Yeis getirmez. Raca Raca nedir? Yer varmamız Allah-u Teala'ya ne olur? Daha fazla olur. Çünkü biliyoruz yar vardıkça o bizi seviyor. yarı vardıkça kulluğu mertebemiz Allah-u Teala'ya yakın düşüyor. Bu Çinci eğer bunu yansıtmasak hayatımıza hiçbir zaman umitsiz daha kal. En büyük hatayı deştebilirsin. En büyük günahı düşebiliriz. Ama yeter ki aklın başına geldi istiğfar tovbeyle bir daha dönmem. Af dile sıfır kilometre olursun. Evet. Üçüncü. Üçüncü Vedudu biz tanıdık. Nasıl hayatımıza yansıtırız? Üçüncüde bu Vedud'den adı üzerindedir. Sevdığınla ne yaparsın? Rahatlarsın. Bak bir tane Öyle ataş gibi bir adamdır. İç yerinde kimse konuşamıyor onunla. Her çeşit kavga yapıyor. Ama sevdiği kadının yanına gitse, ha ne oluyor? Bir çocuk gibi oluyor. Neden? Bu insanın fıtratında var. İnsan sevdiğinin yanında huzur bulur. Eydi bir huzuru kimin yanında buluruz? Biz bu evreni Allah için seviyoruz. Hakiki Vud budur. Hakiki kul budur. Onun için eğer bir dene vedudu anlıyorsa Allahu Teala'nın yanında üns bulur. Yani huzur bulur. Sen gece namazına kalktın, huzur bilmedin bir sene allah Teala kabul etmemiş. Vay haline. Ama namazda durdun, beş vakit namazda durdun huzur aldın, bir sen allah Teala kabul etmiştir. Vedudu anlamışsın, canlandırıyorsun. İşte arkadaşlar bu en önemli meselelerden birisidir. Nedir? Biz vücudu o kadar seveceğiz, o kadar seveceğiz vücudu, onun yanında itminan olacağız. Onun için allah Teala beş vakit namaz bize ferz etmiştir. Çetrefil sabah akıyoruz zülkudan, hayata başlamadan gidiyoruz Rabbimizin yanından şarj alıyoruz. Vücudun yanında sabah namazı da camiye gidip Rabbimizden şarj alıyoruz. Sevdikimiz bizden razı oluyoruz. Atılıyoruz hayata. 4-5 saat çalışıyoruz. Şarjımız bitti. Bir de geliyoruz önle namazında vedudun yanına. Şarj alıyoruz. Ama birinci şarj gibi değil. Birinci yukudan kalkmışır Dinamit. Ama şu anda önleden sonra zayıf düştük. Dünya meşgalat insanı çekiyor. Bir de iki saat sonra bir de Rabbimiz çağırıyor. Gelin şarj vereyim size. Çinli namazını. Çinli namazı bitiyor akşam namazına. Akşam namazı bitiyor. Neden bizi bırakmıyor şeytanı? İşte o budur. Sen de vadüdü anlınırsan onun yanında gidip huzur bulursun. Bu da yetmedi. Bu 5 vakit farz ettim. Daha farzla bana yakın düşen var ise bu vacip değil tir bu. Takva babındandır. Gelsin geze yanımda şarj alsın. İşte üçte bir dünyanın semasına tecelli ederken Rabbil alemin cid ve düd oradadır. Cid yanına onuyla konuş. O seni duyar. Sen de onu duyarsın. Onun kelamı zaten elinizdedir. Bir de onu sen yar epsele Allah diyor ben ona diğerim <gülüyor> lebeyi abdi, ki emret amdin diyoruz yeter için sen sele yarın işte vaded budur gece namazında bu nedir bu zirvettir ferzehil bak Allah Teala adaletlidir biliyor her şey bütün cennet ehli bunu yapamaz ama cennet derece derecedir yüz derecedir. Himmeti yüksek olanlar bunu yapar o da gider en bir anyanını fırda o Sal o birler yüz derecedir. Cenni. Onun için odudu hakik ile anıya ne kadar fazla anladın dezen artar Hem bu dünyada hem odu. bu dünyada vedudu çok istedin gecen az yarap ders yoksa 5 namaz naz senin için açıktır. ya e ben geceye kalacağım Kimse beş vakitte canı gönelden, veditten olmasa geceye zaten kalkamaz. Bunu işlemeyen onu yapamaz. Bunda ziruvat yapan ancak gece namazına kalkar. Bizler niye gece namazına kalkamıyoruz arkadaşlar? Çünkü beş vakit namazı vedudu canlandıramıyoruz. Huzurunda hakkıyla duramıyoruz. Onun için gece namazlarımız yoktur. Ama olabilir. Bazı arkadaşlar kalkıyor ben bilmiyorum ama cenenleme konuşsak öyledir. Müslümanların niye gece namazı yoktur? Çünkü hakkıyla biz vatudu beş vakit namazda canlandıramıyoruz. İşte onu canlandırsak evliyaullah olur. Allah, Rabbani oluruz. Evet dördüncüsü dördüncüsü sevilmemiz lazım ki Allah Subhanahu teala bu itikatlar, fırka gruplar fikirler arasında bizi dört imamın yoluna hidayet etmiştir biz vodüdü dört imamın yoluyla tanıyoruz dört imam neyin özüdür? ashab-ı kiramın akidesinin uzantısıdır yani Resulullah'ın getirdiği itikattır onun için şükretmeniz lazım bunu bir bilmemiz lazım. Eğer biz dört imamın yolundaysak, selefi salihinin yolundaysak bu nedir? Bunu da sevinmemiz lazım. Biz Allahu Teala'yı Allahu Teala'nın istediği gibi tanıyoruz. Bu şükretmek lazım. Eydi bu şükür nasıl yansıtırız hayatımıza? Bu da hayatımıza yansıması için Allahu Teala Bakarım dört imam bu ashab-ı kiram Rabbilerini nasıl tanıyorlar? İşte isim sıfat dersleri, Allah'ın isimleri, güzel isimlerin anlamları, sıfatların anlamını dört imam nasıl anlamıştır? Bunu biz yakalasek bunu da sevilmemiz lazım. Bunu da canlandırmamız lazım. Onlar nasıl yakalamışlar bu, bu meseleyi? Bu meseleyi fıtrati sahabenin fıtratına kadar tebis, barrak, süt gibi, bambayaz, içinde bir siyah leke olsa, bir siyah adamlı olsa görünür. Öyle bayaz bir fıtratla Resulullah'tan din almışlar. Elden ele bugüne kadar bize gelmiştir. Ama yolda şeytan buna ne katmıştır? kendi kelamını katmıştır. Buna ne diyorlar? İlmül kelam. kelam ilm. Bir Kur'an var Allah'ın kelami, bir çelem ilmi var şeytanın kelamıdır, şeytanın Kur'an'ıdır. Onun için çelem ilmi nereden gelmiş arkadaşlar? Kelem ilmi şeytandandır. Bu paket yolda gelirken bize elden ele el bebek gül bebek böyle taşınmış Barraks, sahabeden geldiği gibi şeytan yolda fırkalar bilmem neler çelem ilmi katmış işte isim sıfatı ne yapmışlar? Ama ehli sünnet, dört imam bunları barrak almıştır. Nasıl e, süt Allah-u Teala sütü nereden yaratıyor? He? İneğin memesinden çıkıyor. allah Teala diyor süt nereden çıkıyor? Kanlan, bedenden olardan ne oluyor? Eritiliyor barrak bir süt çıkıyor. Süt öyle buzdolabından gelmiyor. Değil mi? İneğin bedeninden çıkıyor. İneğin bedeni nedir? Cesur, bisliktir pisliktir. Onların içine Allah-u Teala bir süt çıkartıyor. E biz de bu şeytanın oyunların içinden ehl sünnet muhafaza etmiş temiz paketi bize götürmüştür. Biz de bunu aldık. Bunu ilan da ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Alhamdülillah diyoruz. Onu ilan da amel ederiz. E burada nedir? Biz Allahu Teala'yı neden seviyoruz? Üç şeyle seveceğiz Allahu allah Allahu Teala'ya allah Teala hem ondan korkarak seveceğiz. Hem umidimiz umid ederek seveceğiz. Hem de onu Allahu Teala Rabbimizdir diye seveceğiz onu. Yani hub, hauf, raca. Sevgi, korku, umid. Bu üçüyle beraber Allah-u Teala'yı severiz. Sapık fırkalarına diyorlar, Ya Rabbi ben seni sevdiğim için cennetinde gözüm yoktu, Ataşından da korkmuyorum. Seni sevdiğim için sana ibadet ediyorum. Bu nedir? Zındıklıktır. Onun için allah Teala'dan hem severiz, hem korkarız, hem umidimizi kesmeziz bizim pakette bunu yazar. Evet. Beşinci arkadaşlar. Beşinci nedir? Beşinci sevginin kaynağı nedir? Madem Allah sevgisi bu kadar önemlidir, veduttur. Nasıl ben Allah'ı severim? Bunu büyütürüm. O da diyor alimler. Allah-u Teala'nın dediği gibi Resulullah'a ittiba ederiz. İttiba nedir? Uyarız. Uymak nedir? Yani birebir. Biz yolu tanımıyoruz. Mayın tarlasındayız. Önümüzde bir tane kılavuz var. Mayın tarlasında yürürken sen hiç içtihat kapısını açar mısın? He? Ha? Ne haddini? Çünkü burada hayat vermek var. Ama böyle kahvada oturdun ahkam kesersin tıbda doktorları yanıtlatırsın fizikte hava atarsın şeriatta şeyh islam olursun ama rahatsın ama mayın tarlasında çimin peşine gidersin çim önünde kılavuzundur sağ dese sol sol dese sol otur dese oturursun bu nedir? hakiki ittiba budur işte sen kılavuza uydun ittibahte dinde Resulullah'a aynen böyle uyacağız çünkü bir yanlış harecat hayatımıza mal olur mayna basar. İttiba nedir? Resulullah'a bire bir uyacaksın. Hiç ihtilaf etmeyeceksin. Ne diyor Allah subhanahu teala? Ali Umran 31. ayette de Rabbimiz bunu çok güzel özetliyor. Kul de Ey Muhammed O'lara in kuntum tuibbun Allah Eğer siz Allah'ı seviyorsanız hakkıyla iddia ediyorsanız fettebiuuni benauun. Benauun. Yani Muhammed diyor bunu, "Benauun." Ee de uysak ne olur? Yuh <gülüyor> libkumullah. Allah da sizi sever. Gördük mü? O ismi devreye girdi. Allah da sizi sever. Ve yaghfiru lekum ve yaghfir lekum zunubukum zunubukum vallahu gafurur rahim. Bu arada seyuse sizi artık günahlarınızı geçer. Tabi ölene kadar insanoğlu günah işler. Küçük büyük işler. Allah Teala bu günahlarınızı örtbas eder. Çünkü Resulullah'a uyumuşsunuz. İttiba nedir arkadaşlar? Resulullah'a uymaktır. Ondan dolayı biz Resulullah'a de uyacağız? Her şeyde Resulullah'a uyacağız. Onu hiç işkihad etmeyeceğiz. Nasıl mayın tarlasında ihtihad etmiyoruzsa dinde de ihtihad etmeyiz. Cennete giden yol Resulullah'a birebir uymaktadır. Hiç ihtiyat kapsamı yoktur burada. Resulullah sağ demişse sağ, sol demişse sol, düz demişse düz, oturun demişse otur. Çirih adl ise çirih aittir. 33 nüsha 33 kere Subhanallah'tır. Ne 32'ye ihtihadan düşürürüz ne 34'e çıkartırız. Ya bu küçük sadece işte küçükü büyükü yoktur. Madem emir var, yasak var önünde duracağız. Bir de Resulullah bizim için nedir? Örnektir. Sizin için en güzel örnek ayette geçtirici. En güzel örnek. Hem emri veriyor hem canlandırıyor. İşte bu ittiba olsa Allah bizi sever. Bir de İçinde neler var? Resulullah'a uymakta bir sürü emirler var. Bu ceneldir. Bir de bazı iş, işte Resulullah'ın bazı sünnetinde bazı ittiba'lar var. Onlar nedir? Hızlıdır. Şimdi ittiba ceneldedir, bir de hızlıdır. <gülüyor> <gülüyor> Kudüsü hadiste ma tekarrabe ileyye abdun bişeyine habbu ileyye mimme eftaratu aleyh. Dür bir kul, en beneye düşer isme istiyorsa benim ferzlerimi yerine getirsin. En beni sevümlü budur. Emirlerimi uysun yani. Et, diğer ayetlerde de diyor: İnna Allah yüpüb bu tabaabin ve yüpüb Allah, tövbe edenleri temiz olanları sever, iç dış temizliki sever. Gördük mü Allah neleri seviyor? Biz de onları yapacağız. Fakire in Allah yuhibbul muksitin. Adaletli olan Allah adilleri sever. İnfak eden Allah infak edenleri sever. Sabredin, Allah sabredenleri sever. Muhsun olun Allah muhsinleri sever. Mütevellil olun. <gülüyor> İnna Allah yuhibbul mutevakkilin. Akıllı Allah tevekkül edenler ve hakaza. Allah subhanahu wa taala'yı ee, sevgisini nasıl artarız? Alimler dünler 10 tane mesele var. Bunu yerine getirsen sevgin Allahu Teala'ya artar, allah Teala seni sever. Yani vedudu çiftli yaşarız. Yani testere gibi gidip keseriz, gidip gelip keseriz. Her iki tarafta da bizim lehimizdedir. Birincisi, kuran içeriğinden uzak durmayacaksın. Kur'an-ı okuyacaksın. Bir de Kur'an-ı Kerim'i rast değil, tedebbur'dan okuyacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i şiddet ayetlerinde Allah'a sığınılmış, azap ayetlerinde Allah'a sığınılmış, Allah'tan e, rahmet istermiş, mehfiret ayarlarında Allah'ta şükredermiş, ikrar ayetlerinde ikrar edermiş, bela edermiş. Tedebbür ederiz, okuruz. Çünkü Allahu Teala bizimle konuşuyor. kelam heydir aramızdadır. Kaldı biz de Allah-u o konuşacağız. İşte Ayet geldi, Allah'a dua edeceğiz. Kur'an okumak tedabburdan budur. Sanki Allah haydir seninle karşında konuşuyor. Kendisini göremiyorsan o seni görüyor, kelamı da işte canlanıyor. Bu bir. İkincisi Allahu u Teala'ya en büyük ferzlerden sonra nafile ibadetlerden yakın düşülür. Tabi mümin ferzleri yapıyor. Ama ne kadar istersen Allah'a daha yakın düşersin. Allah seni sevsin. Senin de sevgin Allah'a artsın. Nafile namazlara mekayet 5 Beş vakit namazın önce, ferzinden önce, ferzinden sonra nafile namazları Kuşluk namazı. Tehiyyetil mescid, camiye gittiğin ki rüc'at. Zuh'a namazı. Ceca namazı. Sefer namazı vs. Her zaman bu nafilelerden Allahu Teala'ya yakın düşersin. Namazlar da nafile değil. Her şeyin nafilesinde Allahu Teala'ya yakın düşersen derecen merteben Allahu Teala ya yanında atar. 3. zikrullah'tan uzağa olmayacaksın. Ağzın daima zikrullah'tan ıslansın. Yani daimi insan ağzından Allah'ın zikri düşmesin. Zikir nedir? Dedikçe cinayettir Dilden ama zikir tefekkürden olur, gözden olur, elden olur, kulaktan olur. Hepsi zikredir Allah'u u Teala. Yani her şeyi Allah'a bakla bu zikirdir. Ama genelde istagfurullah, la ilahe illallah, subhanallah ve elhamdülillah bu zikrullah'tır. Bundan uzak olma. Uzak olsa şeytan alır seni. Ne kadar Allah'ın zikri dilindedir sen Allah'a en yakınlardansın. Bu üçüncü Dördüncü Allah'ın sevgisini her şeyin sevgisinin üzerine çıkartacaksın. Ve her şeyi Allah rızası için seveceksin. Biz bunu derste aç Her şeyi Allah rızası için yapacaksın. Her şeyi de Allah için seveceksin. O zaman ne olursan Allah'a en yakın düşersin. Beşinci Allah Subhanahu ve teala'nın sifatlarını sifatlerini hakkıyla anlarsın, anlasan ne olur? Ona yakın düşersin. O zaman biz mükellefiz. Allah-u Teala'nın isim sıfatlarını iyi anlayalım. İyi anladıkça Allah-u Teala'ya yakın düşürür. Altıncı, Allah-u Teala'nın nimetlerini hissedeceksin. Bunu kim hisseder? Sadece sadık kul hisseder. Cerçeç kul hisseder. Allah'ın nimetlerin üzerinde Bak bir ben konuşuyorum sağım elhamdülillah bu büyük nimettir. Bak yemek yiyoruz üzerimizde büyük nimettir. Cömleğimiz var 20 yıl büyük nimettir. Hava alıyoruz, büyük nimettir. Bak bu sahane yiyiz, bu büyük bir nimettir. Üzerimizde tağut yoktur. Beşşar gibi bir gün, bu büyük bir nimettir. Her şeyin ne nimetteysen onu anlayacaksın, şükredeceksin. Sen haster başkası gibi büyük bir nimettir. Sen namarda muhtaç değilsin, elini açmıyorsun bu büyük bir nimettir. Sen selef akidesi üzerinesin bu büyük bir nimettir. Bak yanında telef akidesi üzerinedir. Şeytanı uymuş, kelam ilmin olmuştur. Sen ne dersin? Dört imamın ilmin olmuş. Bunları hissedeceksin. Hissettikçe Allah seni sever. Sen Allah'ı seversin ne olur? Sonuçta derecen artar. Yedinci alimler diyorlar en önemlileri bu. Bu zühd şefkat meselesine giriyor. O da nedir? Allahü Teala'nın önünde kalbin ne olacak? Yifka olacak, kırık olacak, heşret dolacaktır. Ezik olacaksın Allahu Teala'nın huzurunda. O zaman hissederse hakikat kuz. Ağlayacaksın, büzüleceksin. Bu da wasfolunmaz bu bu sıfat. Bunu olur canlandırılır ancak. Yaşayacaksın bunu ancak anlayacaksın. Bu da neydir? Bütün salihlerin sırrıdır. İşte buradan da şeytan her şeyi bozmuştur. İşte tasavvuf ehli de buradan yok etmiştir. Halbuki Resulullah idi şefkatte ama biz Resulullah'ın şefkati gibi örneğimiz odur. Buna eklesek ne olur? İfrat tefrit olur. Bir kısmında kabalık var, şefkat yoktur. ''Ya Rab affet beni. Sanki şeyden istiyor. Ama bir kısmı da öyle ifrat etmiş ki he? bedenle onu çıkartıyor ama içi nedir? uzaktı Hakikati nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zuhd taqva, kalib Evet. Sekizinci alimler diyorlar Allah'ı seveceksin. Yani vedudu yaşamak için Allah seni sevsin, sen de Allah'ı Allah'ı seveceksin. Bunun da en zirveti nuzul ilahi saatinde onun karşısında olacaksın. Bakın nuzul ilahi, Allah Subhanahu ve teala cecenin son üçte birinde kendine has kılmış bu zamanı azamatıyla sıfatına yakışacak bir şekilde sema dünyasına tecelli ediyor. Arşinden yedinci semadan sema dünyasına tecelli ediyor. Nasıl ediyor onu bilemeyiz. Buradan şeytan ciliş yapmasın. Bilemeyiz. Allah her şeye kadirdir. Yahu Rabbimiz ense arş boş kalır. Hayır. Bu insan haletler, bu bildiğimiz haletlerdir. Bir şey madde bir madde yerden alınsa boş kalır yeri. Ama Rabbimiz nasıldır bilemeyiz. Onun işi denge yoktur. Aklımızdan ölçemeyiz. Ama Allah demişse inerim iner. Nasıllığı anlayacağız onu ne zaman biraz sabredin cennette inşallah. Samad dünyasını deniyor. Diyor ki var mı bir kulum istersen vereyim onu? Var mı bir kulum mağfiret tövbe etsin Affedim onu? Neden bu geceyle inmiş? Bu gece uykunun en tatlı saatidir. ki bugün de şeytan düzeni değiştirmiştir. Üçte bir oluyorsan gidirsin yeni yatmaya. <Gülüyor> Televizyon, zımbırtı, elektrik bunlar hepsine yapmış, hayatı bozmuştur. Var mı? Orda kendine bir yer ayıracaksın. İşte orada ayırdın Rabb'inin özüne çıktın ve düdü canlandırdın işte. Allah seni sevdi, sen de Allah'ı sevdin. Hakiki <shallow> <Sansız> indeaden değil. Yaşamak böyledir işte. Dokuzuncu, vodudu yaşamak için vodudçilerden kalkıp oturacaksın. Yani salih, muslih, ulema, enbiyaullah varisleriyle kalkıp, rabbani insanlardan. Onun için Resulullah diyor ki, celisu salih ve celisu su. Salih ortamdan, kötü ortam aynen demirciyle perfüze di dükçanına benzetiyor. Onun için biz ne yapacağız? Parfüm dükçanına gideceğiz. Almasak da o koku etvas atmosferin Atmosferin bize kokusu sınır. O havanın, o durumun. İşte salih insanların yanında vüdudu anlarız işler bize inşallah. 10. Allahu Teala ile Bizden Allah'ın arasında bizden Allah'ın arasını ne atıyorsa o sebepleri bilip ondan kaçmamız lazım. Gerçek bu ondan demiş alimler şeriatı özetlemişler. Bunları yerine getireceğiz. O da nedir? Hutva-tü <gülüyor> şeytan. Şeytan adımlarıdır uzak olacağız onlardan. Bizden Allah'ın arasını ne atıyorsa onlardan uzak olacağız. Bu onun yaptık arkadaşlar ne oldu? Biz hakkıyla vududun şeyini yaşadıktı. Resulullah'a uyduk. ittiba ettik. Onun için diyor ki Allah subhanehu teala قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي İşte biz de uyduk. Bu on meseleye aydır. Resulullah'a uyduk. Allah bizi sevdi. Sevse ne olur? Bu dünyada bu dünyamız cennete çevrilir. O bir dünyamızda ebedi cennette kalırız. Evet. Bu, beşinci dedik ittiba. Altıncı altıncı nasıl vücudu yansıtırız hayatımıza? Her zaman insaflı olacağız. Her zaman insaflı olacağız. İnsaflı olmak nedir? Vücudun sifatını hayatımıza yansıtmasıdır. Eydir insaflı olmasan sen kimseyi sevmez. Kimse de seni sevmez. Sen istersen vedud olmayı allah Teala vedudu hayatına yansıma. Vedud nedir? dedi Allah'ı evren seviyor. Allah da bu evrende kim ona uyur onu seviyor. Her şey uyur onu, sadece şeytana uyanır diyor. O zaman sen de vedudü nasıl vedud yer üzerinde Allah'ın temsilcisi olursun Allah'ın bu sifatını canlandırırsın. insaflı olacaksın. Adaletli olacaksın. Her çeşit seveceksin. Affedici olacaksın. Allah dedik affeder. Sen de affedeceksin. Meğfiret vereceksin. Günahlarına vazgeçeceksin insanlar, Hakkından edeceksin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El, -mu el mu'minu ye'lef ve la khayre fî men la ye'lef ve la yu'lef Muammin diyor, yelef. Her zaman mu'min sevilir, ülfet olur onunla. Ama bir dene bir mu'min ülfet olunmuyor sonuyla, kendisi kimseyden ülfet edemiyorsa onda her yoktur. Nedir bakıyorsun bir adam var, çok dündardı. İslamiyatı da yaşıyor, ilmi de var, ama kimse onu sevmiyor, o da kimseyden hoşnut olmuyor. Bunda her yoktur. Her nedir? Sen İslam'ı temsil ediyorsun. Allah'ın halifesisin yer üzerinde. Ne yapacaksın? Allah subhanehu ve teala'nın istediği sifatları olacaksın. Sevileceksin. Mümin diyor devedeki o sürü gibidir. İstediğin gibi olur. O, o sürü gibi değil. Devede bazıları var inatçıdır. Her zaman kaçar. Baş kaldırır. Sürüden kaçar. Ama diğeri sürünün içinde gider. Mumin o sürünün içinde giden gibidir. Her zaman yemişak olacaktır. Onun için bir rivayette Resulullah diyor ki Allah o muminine rahmet eder. Semhun izâ bâ'a ev iştere. Alışverişte Musâmeh haker devlenir. Adamlar pazarlık yaparsın oylar. Bir kuruş indirmez. Adam esnektir. Bu nedir? Mumin her zaman esnek olması lazım. Sevilen ve seven olması lazım. Toplumda her herkes onu sevsin. Her çeşmeyi nasıl sever? Ben her çeşi affedeceğim. hesaplarını kusurlarına bakmayacağım. He? Merhametli olacağım. Her kişi, insaflı olacağım. Her çeşi beni sever. Ben de her çeşi sevsem ne olur? Hakiki. Ne oldum? Ne oldu? Vudud ismini yaşadım. Allah subhanu Taala bize Vudud ismini hakkıyla he, anlayanlardan ve yaşayanlardan eylesin. İşte arkadaşlar Vudud ismi Allah'ın güzel bir ismi. Gelin hep beraber bu sünneti ihya edelim. Önceden çocuklarımızın adını bu toplumda ihya edelim. Abdül Vudud bir isim koyarım. Adam diyor Abdül Vudud nedir? Vudud Allah'ın ismidir. E nedir anlamı? işte gel bak anlamı ne güzeldir. Bu vedudü iyi anlayıp hayatımıza yansıtmasını Allah bize nesip eylesin. Ve bizi ve babalarımızı ve geçmişlerimizi ve gelecekleri ve bütün Müslümanları Allah affeylesin. Ve bizi onlarla ve Resulullah'ın ile beraber cennette bir arada eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alem.